Bismillahirrahmanirrahim. Innelhamdülillâh, nâhmeduhu, ve nesta'înuhu, wanaasta ve nasta'vfiruhu. Feneûzü billâhi min şururu anfisuna ve min seyyâti amalina. Men yehdihillâhi felâmudillelah, ve men yudlil felâhâdi alah. Eşhedü en la ilâhillâllâhu ahdehu la çerîk alah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve ersalehu bil huda wa dinil hak li yuzhirahu ala din kullihi wa kafa billahi shahida baba değerli kardeşlerim dersimizin mevzusu kitaplara iman. Kitaplara imanla ilgili birkaç ders gördük. Bu dersimiz inşallah herhalde bugün bitiririz. Geçen haftanın devamı. Geçen haftaki konumuz Ümmet'in Kur'an'a karşı sorumluluğu başlığı altındaydı. Bununla ilgili birkaç bölüm görmüştük. Bugünkü sohbetimiz aynı minval üzere, aynı konu üzere inşallah devam edecek ve Bugünün ilk konusu Kur'an'ın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak. Kur'an bize her neyi emrediyorsa onu hakkıyla eda etmek neyi yasaklamış ise ondan kaçınmak, el çekmek. Kur'an-ı Kerim'de Kardeşlerim, daha önceki sohbetlerde biraz değinmiş idim. Kur'an-ı Kerim'deki emirlerden bir tanesi de Resulüne ittiba etmek. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin bize her neyi verirse onu almak ve bizi her neden yasaklamış ise, Ondan da kaçınmak. Kur'an-ı Kerim bunu da bize emre diyor. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir takım emirler veriyor. Mesela, örnek olması için eki musalla diyor mesela. Namazı kılın. O a zekah diyor. Zekatı verin. Ya eyhellezina amenu kutiba aleikumus siyamu kama kutiba alellezine min qablikum buyuruyor Ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak birinci konumuz buydu bugünkü derste ilgili. Yasakları mesela şu anda aklıma gelen Kullil mu'minîne yeguddûne ebsârehum ve yehfezûne furûcehum. Müminlere de ki, haramdan gözlerini yumsunlar ve avret yerlerini muhafaza etsinler. Bu erkeklere geliyor kullil mu'minîne şeklinde. Bir de hanımlar kısmı var bunun, kadınlar kısmı var. Aynı şekilde yasak onlar için de söz konusu. Bir başka yasakla ilgili örnek La takrabuz zina Sakın zinaya yaklaşmayın. Yasak. Ne yapmak gerekir? Kaçınmak gerekir. Kimin emri olarak, kimin yasağı olarak bizi var eden alemlerin, Rabbi Allah'ın emri olarak yerine getirmek yasağı olarak ondan icitinab edip kaçınmak. Kardeşlerim bu hususta bu hususta biraz önce işaret ettiğim Allah'ın emri olan, yükümlülüğü olan, bize tevdi ettiği sorumluluk olan bir de, Resul'ün emirlerine itaat yasaklarından kaçınma olayı var. Bir, Rabbimiz bize, bizatihi direkt olarak emirler veriyor, yerine getirmemizi istiyor, yasaklar koyuyor, ondan kaçınmamızı istiyor. Aynı zamanda, Aynı zamanda Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in emirlerini de yerine getirmemizi, yasaklarından kaçınmamızı emrediyor. Bu da yine Kur'an'ın emri. Yani Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize hangi hususta bir emri tevdi ettiyse bu Allahu Teala'nın kendisine izin vermesiyle, kendisine ruhsat vermesiyle, hatta emir vermesiyle emir vermektedir. Bize neyi yasaklıyorsa Allahu Teala'nın kendisine izin vermesiyle, ruhsat vermesiyle, o yasağı ona emretmesiyle olmaktadır. Dolayısıyla biz Kur'an'da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğimiz gibi Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de bütün emirlerini yerine getirmemiz gerekiyor. Vücubiyet olarak, sorumluluk olarak, yükümlülük olarak. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de bize neyi yasakladıysa ondan kaçınmamız gerektiği gibi herkese Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de yasaklarından kaçınmamız gerekiyor. Bununla ilgili ben size birkaç tane ayet-i kerime duyurmak istiyorum áltanesi Muhammad suras üçüncü ayet kermede, ve an a Latin amanu tabaul Rabbihim iman edenler müminler Rablerinden hak olarak kendilerine gelen emre itaat ederler müminlerin vasfı bu bir başka ayet in tenibu kabaira ma tunhun anhu nukefir ankum seyatukum ve nudkhilkum mudkalan kerima eğer siz eğer siz yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız Allah'ın size koyduğu yasaklardan günahlardan büyük günahlardan yasak olarak koyduğu bu büyük günahlardan kaçınırsanız uzak durursanız nu kaffir ankum sizin kötülüklerinizi küçük günahlarınızı örteriz. örteriz. Ve nudhilkum mudhlan kerima. Sizi çok değerli, çok şerefli bir mekana girdiririz. Buradaki ayete dikkat ettiğimizde Allahu Teala diyor ki büyük günahlar olarak benim isimlendirdiğim bunlar büyük günahtır diye nitelediğim Günahlardan eğer siz kaçınırsanız ki benim emrimle kaçınmaktasınız, ben sizin küçük günahlarınızı örterim ve sizi çok değerli bir yere girdiririm. Neresi orası? Çok değerli bir yer, cennetin dışında değerli bir mekan ve makam var mı? Yok. Oraya sizi sokarım, oraya girdiririm diyor. Yani bir insan Allahu Teala'dan ittika ederek Allah'ın yasakladığı büyük günahlardan imtina ettiğinde gayri ihtiyari elinden, dilinden, ayağından, diğer uzuvlarından sadır olan küçük günahları Allahu Teala örtüyor. Bu vaatte bulunuyor Allahu Teala. Dikkat edin, bu vaatte bulunuyor. Ve çok değerli bir makama, mekana sizi girdiririm diye vaatte bulunuyor. Öyleyse değerli kardeşlerim Bu aynı zamanda Allahu Teala'nın haber kipiyle gelen bir yasağı. allah Allahu Teala bunu bize direkt büyük günahlardan sakının diye emretmiyor burada. Dikkat ederseniz bize bu yasağı haber kipiyle bildiriyor, beyan ediyor. Yani şunu demek istiyor: Ey kullarım, büyük günahlardan sakının. Bunlar sizin lehinedir sakınmanız. Eğer böyle yaparsanız, yani benim yasağımı çiğnemezseniz, benden sakınarak, korkarak bundan ittika ederseniz, beri durursanız, ben sizin günahlarınızı, küçük günahlarınızı örteceğim ve sizi değerli bir makama, mevkiye sokacağım. Allahu Teala'ya hamd etmemiz gerekiyor bundan dolayı. Bu bir yerde müjde müminler için. Ona hamdü senalar olsun. Aynı konuyla ilgili bir başka ayet-i, kerede, ay, ayeti kerimede ayet-i Rabbimiz "Lalike ve men yüazzim hurumatillahi fehuve hayrul Rabbi" Her kim her kim Allah'ın haramlarına saygı gösterirse onları gözünde büyütür de onları iş, işlemekten imtina ederse o Rabbi katında o insan için çok hayırlıdır. Bir insanın Allahu Teala'nın haramını gözünde büyütmesi, ona saygılı davranması ve onu irtikab etmemesi Rabb'inin indinde diyor o kulun lehine olarak çok hayırlıdır bu. Çok hayırlıdır. Feciteni bu beraberindeki ayeti kerimede Feciteni bir risse minel Putlardan sakının. Bakın haram geldi. Önce Allahu Teala'nın haramlarını, haramlarını insanın gözünde büyüterek ona saygılı olmasını istedi. Sonra da en büyük günah olan puta tapmaktan insanı ikaz etti. Tenibur Ritseminel evtan, putlardan pislik olan putlardan sakının. Beri dur bu قَوْلَ zur <زُور> Ve yalan sözden de beri durun. Burada قَوْلَ zur Kur'an-ı Kerim'de iftira için kullanılır. Hadislerde iftira için kullanılır. Ama yalanın hepsi içinde istimali söz konusu. Yalanın en büyükünden en küçüğüne kadar kaçının? En büyük nedir? Yalan şahitlik. Yalan şahitlik. Yalanın en büyük kardeşlerim kul hakkına tecavüz olmasa sebebiyle kullar arasındaki ilişkide yalancı şahitlik. Yalanın en büyüğü ondan sonra Allah ile kul arasında tabi bu. Bir kullar arasındaki hukukta bir de kul ile Allah, Allah azze ve celle arasındaki hukukta Allah'ın kul üzerindeki hakkında, hakkında putları Allah'a denk tutmak şirk bu biliyorsunuz. Ve bunu affetmeyeceğini söylüyor. Bunu bağışlamayacağını haber veriyor. Tabii tövbe etmezse. Tövbe ederse tövbe ile günah yok. Kişi tövbe ettiği tövbesinde ısrarlı olduğu bir günah yok. Çünkü Allahu Teala tövbe edenin tövbesini kabul edeceğini vaat ediyor. Kardeşlerim Allah'ın sünnetinde önemli iki noktayı size haber veriyorum. Buna dikkat edin. Allahu Teala'nın vaadi var, vaidi var. Bu ne demek? Allahu Teala'nın vaadi kardeşlerim, Allah'ın kullarını kullarını cennet ile cennet ile müjdelemesi vaat diye adlandırılır. Cennet ise kula ikramın ikramın her türlüsünü içine alan bir rumuz. Çünkü bütün iyilikler orada. Bütün güzellikler orada. Allah'ın vaidi ise, vaidi ise tehdidi. O da cehennem. Allahu Teala'nın kula kula tehdit adına her neyi vaat ettiyse, her ne olacak diye söylediyse Onu da cehennem temsil ediyor. Çünkü bütün kötülükler orada olacak. Bütün acılar, bütün kederler orada olacak. Cehennemde olacak. İşte kardeşlerim. Allahu Teala biz ehli sünnetin akidesine göre Allahu Teala vaadini mutlaka yerine getirecek. Mutlaka yerine getirecek. Yani bunda zerre kadar Allah-u dönmesi söz konusu değil. Vaide gelince, yani cehennemle tehdide gelince, tövbeyle beraber hiç yok bu. Öyleyse tövbe etmeli. Şimdi allah Teala, bakın bizim aslımız olan Adem Aleyhisselam'a karşı nasıl muamelede bulunuyor? Adem Aleyhisselam, biz onun neslini nesliyiz ve onun zürriyetiyiz, belindeyiz. Nerede? Nereye için yaratılıyor? Cennet. Cennette ve cennet için yaratılıyor. Adem Aleyhisselam hatayı yaptığında bu ikram yurdundan ne yapıyor? Çıkartılıyor, kovuluyor. Çünkü Rabb'a isyan yok. Rabb'a karşı, onun emrine karşı itaatsizlik yok. İtaatsizliğin bir bedeli var. Adem Aleyhisselam bu itaatsizliğinden dolayı çıkartılıyor o, o değerli yurttan. Sonra Adem Aleyhisselam hatasını anlayıp da tövbe edince ne yapıyor? Tövbesini kabul ediyor. Tövbe ile günah yok. Ama o hatadan dolayı ve bizim onun sülbü, nesli olarak bu dünyada imtihanımız Allah'ın takdiri kerçevesinde olduğu için bir kere dünyaya geliyoruz. İşte kardeşlerim Allah-u Teala'nın bizim için vaadine aslımızı, ilk nüvemizi içerisinde yarattığı mekan, bize vaadi bu. Ama ama biz aynen Adem Aleyhisselam'ın düştüğü yanılgıya düşer de hata işlersek Rab'be karşı ki çok hata işliyoruz. Tövbe etmediğimizde, tövbe etmediğimizde vaidi ile karşı karşıyayız. Vaadiyle değil, vaidiyle. Öyleyse bizim şiarımız ne olması gerekiyor? Babamız gibi olması gerekiyor. Atamız Adem gibi olması gerekiyor. Hatadan sonra hemen tövbe etmemiz gerekiyor. Çünkü allah Teala biraz önce size ayeti okudum. Eğer siz yasaklandığınız büyük günahlardan icinab ederseniz, beri durursanız, Biz sizin küçük günahlarınızı örteriz diyor Allahu Teala. Bu onun vaadi işte. Bundan dönmez Allahu Teala. Hiç bundan döndüğü olmaz. Küçük günahlarınızı örteriz ki biz biz sabahleyin sabahleyin uykudan uyanıyoruz, gözümüzü açıyoruz. O günün o günün sıhhatimizle geçmesi için bir sürü tesbihe ihtiyacımız var. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanda 360 tane eklem yeri var, her birine sadaka düşer diyor. Kişinin, kişinin Subhanallah demesi bir sadaka, Elhamdülillah demesi bir sadaka, Allahu Ekber demesi sadaka, yani tesbihada sadaka, bir insanın bir başka insana selam vermesi, selamını alması, onun yükünü hafifletmesi, Yardım istediğinde yardıma koşması ilahir hepsini anlatıyor Resulü Ekrem Aleyhisselatü Bunların hepsi sadaka. Bunların hepsi o eklem yerlerinin sağlıklı olmasın için, saatte olması için bu sadakaya ihtiyacı var. Kuşluk vaktinde iki rekat namaz bu 360 tane eklem yerinin sadakasını yerine getirir Elhamdülillah. İşte bu 360 tane uzun sıhhatinde olması için biz Rabbimize hamd etmemiz, tesbih etmemiz, şükretmemiz gerekirken ne yapıyoruz? Başlıyoruz günahlar işlemeye. Farkında olmadan hatalar yapmaya. İşte bunlar da ne istiyor? yıkanması gerekiyor bunların, silinmesi gerekiyor bunların. Allahu Teala'nın bizi bağışlaması gerekiyor. Bu bağışlanma için büyük günahlardan uzak duracağız. Formül burada. Çare burada. Allahu Teala bu ayeti boşa indirmedi. Siz yasaklandığınız büyük günahlardan beri durursanız. Beri durduğumuzda ne yapıyor Allahu Teala? Bizim kendisine kendisine karşı kulluk olarak kulluk bilinci içinde yaptığımız her tesbih her tesbih bir bu vücudun sıhhatli Allah'a kulluk içerisinde geçmesi için bir tahmid bir de günahın örtülmesi aynı zamanda bir de günahın örtülmesi Allahu Teala buna işarette innel hasenati yuzhibn esiyyât İyilikler kötülükleri örter, götürür. götürür. Evet. Her kim Allahu Teala'nın haramlarına saygılı olursa Allah'ın katında bu o kul için hayırlıdır. Öyleyse ey kullarım siz pislik olan putlardan uzak durun, kaçının ve yalan sözden uzak durun. Bütün kötülüklerin anası yalan. Yalan. İmam-ı Malik'in muvattasında belagatla rivayet ettiği bir hadiste resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme şunu yapar mı Müslüman, bunu yapar mı Müslüman? En sonunda yalan söyler mi dendiğinde Müslüman yalan söylemez. Bir insan yalan söylediği zaman, bir insan yalan söylediği zaman ne yapar? Diğer bütün kötüleri amel etmeye cesaret bulur kendisinde, inkar etmeye başladı. Sen şunu yaptın mı? Hayır yapmadım, yaptığı halde yapmadım. Öyleyse diğer bir ikinci günah zincirin halkasına takılır, peşinden gelir çünkü inkar etmeye başlıyor. Ama dese ki bir insan bir günahı işlediğinde ben bunu yaptım, Eğer ceza tereddüb eden bir günahı işlemişse cezayı çekecektir bu insan. Bu itirafı ile cezayı çekecek. Eğer cezayı tereddüb eden bir günah değilse kınamayı gerektirecektir o. Kınanan bir insan ikinci defa o günahı işler mi? Bir insan bir günahı işlemiş olsa ve... Ağzıyla da evet ben bu günahı işlemiş, işledim dese mutlaka birine birileri çıkacak ona nasihat edecek. Kardeşim böyle yapma. Bu senin imanına zarar verir. Bu senin amellerine zarar verir. Bu, bu senin şahsiyetine zarar verir diye. Kardeşlerim her günah kişinin imanına zarar verir. Her günah kişinin imanına zarar verir. Salih amellerine zarar verir. Kişiliğine zarar verir. Üç tane zararı var her günahın insan üzerinde. Kardeşlerim, iman soyut bir kavram değil. El-i'manu seb'un el-i'manu bid'un ve seb'une şubeten alaha kelimeti la ilahe illallah ve ednaha el imatel eza anit tarik diyor ki Resulullah iman 70 şu kadar kısımdan oluşur. Onun en üst derecesi la ilahe illallah demek. Bu kelimeyle imana girmek, İslam'a girmek. En aşağı seviyesi ise yolda yürürken kişi yürüyen insanlara eziyet veren şeyi oradan gidermek. Ve akabinde diyor ki el haya şûbetün min Utanma duygusu arlanmaysa imandan bir kısım. Bir insanın, bir insanın kötülük yaptığında yüzünün kızarması var ya. Böyle yüzünün kızarması işte arlanma dediğimiz, utanma dediğimiz. Arapçasıyla haya denen olay olay bu. Bu işte iman Bu iman eğer bu yoksa bir insan günah işlediğinde içinde bir sıkıntı hissetmiyorsa, yüzü kızarmıyorsa, arlanmıyorsa onda iman yok. Onda iman yok. Bize namazı kıldıran nedir biliyor musunuz? İman. Bize namazı kıldıran iman, her şeyi hareket ettiren Mefhum o iman aynen bir arabanın motoru gibi. O motor çalışmadan arabanın kararferi yanmaz. Tekeller hareket etmez. Bir yerden diğer bir yere ulaşım olmaz. O hareket ettiği zaman enerjiyi veriyor her tarafa. Dikkat edin. İman bizim motorumuz. Bize namazı kıldıran imanımız. Bize orucu tutturan imanımız. Zekatı verdiren imanımız. Çirkin bir söz duyduğumuzda içimde sıkıntı hissetmemiz, imanımız. Yolda geçerken çıplak birini gördüğü zaman içimizde sıkıntı duyuyorsak imanımız. Eğer ahlaksız bir manzara ile karşı karşıya gelmişsek ve içimizde bir sıkıntı meydana gelmişse, ona karşı bir reddiye oluşmuşsa içimizde, düşüncemizde, hissiyatımızda bu iman. Bu olmuyorsa bu tehlike. Bu olmuyorsa bu tehlike kardeşlerim. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Allahu Teala yalandan bizi uzaklaştırıyor. Yalanı anlatırken buraya gelmiştik. Yalan demiştik. Bütün kötülüklerin anası. Yalan söyleyebilen bir insan, bunda rahat eden bir insan bütün kötülükleri yapar. Bütün kötülükleri yapar. Yalan söylemeyeceğiz. Aynı zamanda bu haslet, yalan hasleti kardeşlerim, nifak alameti. Münafıklığın bir alametidir yalan söylemek. Selâhın, selâhın, üç tane haslet. Alamet-i nifak, nifak alameti. Müslüm'ün rivayetinde geldiği gibi. Üç alamet münafıklığın alametidir. İde haddese kelime, konuştuğu zaman yalan söyler. İlk kelime, konuştuğu zaman yalan söyler. Allah'a sineriz bu kötü hastetten. Bugünkü ele konulardan bir digeri, geçmiş ümmetlerle ilgili kıssalardan ibret almak. Allahu Teala. Adem'le başlayan insanlık serüvenini özet olarak Kur'an-ı Kerim'de nebiimize kadar anlatıyor. <gülüyor> Adem'le başlayan. Adem Aleyhisselam'ın Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını yaratılışını topraktan, toprağın suyla karışıp çamur olmasından, çamurun pişirilmesinden o şekilde bir müddet beklemesinden sonra kendisine ruh üflenmesinden sonra Allahu Teala kendisine cennette istediğin gibi kal istediğin gibi ye iç varın Sonra kendisinin cennetteyken münferiden tek başına cennetteyken eşinin yaratılması, onuyla sukun bulması bu şekilde sonra yasa irtikab edip oradan çıkartılması. Sonra çocuklarının Habil ve Kabil olayının kıssaları birbirleriyle Allah-u Teala'ya kurban adamaları, sonra onlardan oluşan neslin, Şit Aleyhisselam'ın, Efendime söyleyeyim, İdris Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, İlahi, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, bütün peygamberleri, ümmetleriyle ilgili kısalarını anlatıyor. Niçin anlatıyor? Çünkü bizim, bizim, Onlardan alacağımız ibretler var. O kavimler nebilerine nasıl karşılık verdiler? O nebiler o insanlarla nasıl mücadele etti? Onları hakka çağırırken, Allah'a davet ederken mücadelelerini gözümüzün önüne seriyor. Onlarda bizim için büyük büyük ibretler var ve bunu sure-i Yusuf'u anlattığında mesela kıssalar içerisinde en Tamam kıssa olarak anlatılan Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası. Ve buna bir tane başlı başına sure ayırmıştır Rabbimiz. Diğer kıssaları, diğer nebilerin ve rasullerin kıssalarını değişik surelerde, değişik şekilde anlatmıştır. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını tek bir surede başından sonuna kadar izah etmiştir, anlatmıştır. Ve sonunda... Akıl sahipleri için bunda bir ibret var demiştir. Ayet böyle bitmektedir. Sonraki ayeti kerime bu şekilde bitmektedir. Sonra Allahu Teala bütün peygamberlerin kıssasını kastederek bakın ne diyor bize. وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلُ Resullerin tamamının kıssasını işte bu şekilde biz sana anlatıyoruz. Peki bununla kast edilen ne? مَا نُثَبِّتْ بِهِ فُعَادَكْ Senin kalbini bununla sabitleştirmek istiyoruz. Yani sen kavminle mücadele ederken, Hatta sana iman etmiş bir takım insanların seninle mücadelesinde, sana karşı gelişinde şu veya bu sebeple geçmişlerin kısasında hep ibret var. Bunu okuduğun zaman demek ki bunlar da bununla karşılaşmış diye sekinete uğrarsın. Teskine uğrarsın. Kalbin sabitleşir. Ve câeke fî hâzihil hakku İşte bu Kur'an'da Gerçek ve hak sana geldi ve mavizatun sana bir öğüt geldi, vaaz geldi ve zikra müminin aynı zamanda müminler içinde bir hatırlatma vardır bu Kur'an-ı Kerim'de diyor. Yani o, o kıssalar anlatılırken, onlar sana işlenirken, öğretilirken mutlaka onda birçok ibretler var. Bunun için o kıssaları anlatıyoruz diyor hepimiz. Evet, dolayısıyla... Dolayısıyla kardeşlerim özellikle bu kısımda sizden benim acizane bir ricam var. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar bizim için çok önemli. Peygamberlerin hayat hikayeleri, hayat hikayeleri çok önemli. Çünkü orada orada kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'deki hükümler kısmı yoktur. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in içerik olarak kısımları var. Bazı ayetler var ki bu kısımlardan birincisi imani meseleleri işler. İmana taalluk eden meseleler vardır oralarda. Ve bu kıssalarda da genelde o imani meselelere işaret edilir. İmani meseleler hüküm olmadığı için rahatlıkla okuyup ibret alabiliriz. Peygamberlerin kıssalarında da böyledir. Onların kıssalarında da İmanımızı ziyadeleştiren, bizim imanımızı perçinleyen ve imtihanda ayaklarımızın sabit kalması için alacağımız birçok dersler var kardeşlerim. Onun için acizane kardeşiniz olarak Kur'an-ı Kerim'in özellikle peygamberlerle peygamberler kıssasını çokça okumanızı tavsiye ediyorum. Evet Kur'an-ı Kerim Min bize yüklediği yükümlülük, sorumluluktan bir tanesi de mühkem olan ayetleriyle amel etmek, müteşabih ayetlerine iman edip teslim olmak. Muhkem ayetleriyle amel edeceğiz, onları hayatımıza aktaracağız. Bir takım ayetler var ki bunlar müteşabih diye adlandırılıyor. Bu ayetlere de ilimde yüksek payeye erenlerin dediği gibi iman edeceğiz. Bunların hepsi Rabbimizin katındadır. Biz iman ettik diyeceğiz, teslim olacağız. Bununla ilgili ayeti size ulaştırıyorum. Ali İmran suresindeki ayet. Hüvellezî enzel aleykel kitâve minhu âyâtin muhkemâtin hunne ummul kitâb ve uharı müteşâbihat fe emmel lezîne fî gulûbihim zeygûn fe mâ teşâbehe minhu btikâ fitne و ابتقاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلّا وللألباب يعني سنا كتابه اندiren odur Allahu Teala bu ayete sana kitabu indiren odur yani Rasulek Ramalisi sallallahu alaihi ederek Buyuruyor ki kitabı sana indiren olur yani Allah minhu ayatun muhkematun o kitabın o kitabın bazı ayetleri muhkem muhkem hunne ummul kitab kitabın temelini oluşturan da onlardır o muhkem ayetlerdir asıl onlardır ve yukarı müteşabihat Kur'an'da diğer bazı ayetler var ki onlar müteşabih. Nedir müteşabih? Müteşabih nedir? İzah edeceğim. inşallah şu ayetin malini size tam olarak vereyim. Sonra o müteşabih mühkemle alimlerin tefsiriyle izah edeceğim inşallah. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Kalplerinde bir sapma bulunanlara gelince فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا minhu. Müteşabih, Kur'an'daki müteşabih ayetlere tabi olurlar. Onun peşinden giderler. Fitneyi, fitne çıkarmak isteyerek ve tevil yapmak isteyerek bunu yaparlar. İki gaye zikrediyor allah Teala. O müteşabih ayetlere tabi olanların gayesini iki meselede bize izah ediyor, beyan ediyor. Bir, bir, İbtika'e fitne, fitne isteyerek, vebtika'e tevil, tevil isteyerek, onun tevilini isteyerek. Fitne ne? Fitne nedir kardeşlerim? Fitne, Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz, iki manaya geliyor fitne. Birincisi, birincisi kardeşlerim, fitne, imtihan demektir imtihan demek. Bir tanesi ise bozgunculuk demektir. Yani kargaşa çıkarmak demektir. Çünkü tarih kitaplarına müracaat ettiğimiz zaman mesela Sıffin vakası bir fitnedir diyorlar sahabe arasında. Sahabe arasında bir fitne diyorlar. Kargaşa Yani sıffi'nde sahabeler karşı karşıya geldi. Birbirleriyle savaştılar. Bu ne? Kargaşa değil mi bu? Anlaşmazlık değil mi? İşte buradaki bu ayetteki iptika el fitne ayetinde imtihan değil onların istediği. Yani onlar Allah'a karşı imtihan et, olunmak istemiyorlar. Bu değil gayeler. Ya kargaşa çıkarmak. Yani Müslümanlar birbirleriyle uğraşsın istemek. Şimdiki fitneciler de bu değil mi? İslam'ın birçok, birçok ıstılahını alıyorlar, terimini alıyorlar. Onun üzerinde şu manaya gelir, şöyle olur, böyle olur. Kader var mı yok mu? Bu ne şimdi? Kaderin varlığı, yokluğunu bu ümmet içerisinde tartışmak ne? Fitne. Fitne. Bizim, bizim selefimiz, geçmişlerimiz, sahabeler, kader hakkında hiç konuşmamışlar biliyor musunuz? Ne demişler biliyor musun? Ve râsihûne fil ilmi yekûlûne âmennâ bihî kullün min indi Rabbina demişler. Râsım. Kim bunlar bizim selefimiz işte. Allah-u Teala onlara rasihun diyor. Ey Rabbimiz, bunun tamamı senin katındandır, biz iman ettik diyorlar. Ama kargaşa çıkarmak isteyenlere gelince, kader diye bir şey yok diyorlar. İnsan kendi kaderini yaratır diyorlar. İşte fitne. Topluma, İslam toplumunun içine bir fitne düştü. Şimdi çekiştirdu gari ondan. Biri bir şey söylüyor, diğeri başka bir şey söylüyor. Öyle mi değil mi? İşte fitne bu. Bu fitne. Onların istediği fitne bu. Vebtika'e tevil. Bir de tevil yapmak istiyorlar. Bunun da iki manası var tevilinde. Bunun da iki manası var. Bir fitne manasına, diğeri tefsir manasına. Kalbinde hastalık olanlar hiçbir zaman için tefsiri istemezler. Adı üstünde kalbinde hastalık, kalbinde eğrilik olanlar diyor Allahu Teala. Bu eğrilik, hastalık, maraz, bunlar Müslümanlar arasında hep ıhtilaf olsun ister. Hiç bir mesele hak üzereyken onu hak üzere kabul etmeyi istemez bunlar. Ya ıhtilaf çıksın. Hep tartışma olsun. Hep çekişme olsun Müslümanlar arasında. Birlikten rahatsız bunlar birlikten rahatsız. Oysa ki Allah-u Teala, Allah'ın Allah ipine topluca sarılın, İhtilafa düşmeyin diyor. Wa atesimu bi hablillahi jamiyan, wa la Bu Allah'ın emri. Siz, siz parça parça olmayın. Wa la tafarrqu. Tefrika çıkarmayın, fırka fırka olmayın. Bu Allah'ın yasak. Yesa ama kalbinde eğrilik olanlar Allah'ın bu hükmünü dinlemeyecektir. Ya ihtilaf çıkaracaktır. Ve ma yalemu te'viluhu illallah. O müteşabih ayetlerin tevilini sadece Allah bilir. Onun tefsirini sadece Allah bilir. Ve rasihun fil ilmi yekulun amennâ bihi kullun min inde İlimde yüksek paye yerenler gerçek alimler ise hepsi Rabbimizin katındadır. Biz onların hepsine iman ettik. Müteşabih ayeti kim gönderdi? He? Müteşabih ayet resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme kim gönderdi? Muhkem ayetleri gönderen makam. Muhkem ayetler nasıl Rabbimizin katındaysa adamların sözüne bak rasihunun Allahu Teala onları bize tanıtıyor bu salih insanları. Rasihuna gelince bunların tamamı Rabbimizin katında yani muhkem ayetler Rabbimizin katındansa müteşabih de biz Rabbimizin katında. Biz Rabbimize te teslim olduk. Hem muhkemine hem de müteşabihine iman ettik. Şimdi müteşabih Kardeşlerim açıklayacağımı söylemiştim. Müteşabih ayetler bu Allah'ın sıfatlarını bize beyan ettiği ilimde yüksek payeye ermiş Rasihu'nun tefsiriyle tefsiriyle iki kısma ayrılır. Birincisi huruful mukatta dediğimiz ayetler müteşabih ayettir. Bunu sadece ve sadece Allah bilir elif lam mim ne, ne demek nun kaf elif lam, ra kaf ha ayn sad evet ne demek bunlar ayet maayet he böyle bu ayetlerden sonra bir numara yazılıyor birinci ayet demektir bunun manası Bu ayetler, muhkem ayetleri bize gönderen Rabbimizin katındadır. iman ettik. Ne kadar salim bir yol. Ne kadar güzel bir yol değil. Hiç külfete girmeye gerek yok. Ama tefsir kitaplarına bakın. Özellikle ehli sünnetin menheci üzere olmayan müfessirlere bakın. Elif, Adem, Lam bilmem ne. Nereden biliyorsun kardeşim o geldiğini? Kim söyledi sana? Kulağına fısıldayan mı var mı? Resul-i Ekrem Vesselam'a açıklanmayan, öğretilmeyen, gönderilmeyen bir bilgi sana nasıl geldi? Keşke o insanlar sussalardı, hiçbir şey söylemeselerdi. Şu Allahu Teala'nın neyi dememizi gerektiği ifadeyi söyleselerdi. Kullün men indi Rabbina deselerdi. Diğeri kardeşlerim müteşabih ayetlerin ikincisi ise manası manası açık, anlaşılan ancak nasıllığı bilinmeyen ayetler. Bunlar da müteşabih diye adlandırılıyor. Buna ancak buna ancak manası muhkem sıfatı müteşabih deniyor. Veya mefhumu müteşabih deniyor buna. Örnek verelim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de gözü olduğunu bahsediyor bize. Eli olduğunu bahsediyor bize. Nefsi olduğunu bahsediyor bize. Bu kelimelerin manası bizce açık değil. El deyince ne demek istediğini anlıyoruz. Göz denince ne demek istediğini anlıyoruz. Nasıllığına gelince işte müteşabih bu bu rabbimizin katındadır biz ona iman ettik diyeceğiz nasıllığını araştırmayacağız ona orası anlatılmamış Çünkü bize orada susacağız Rabbimizin rabbimizin bildiği gibi Rabbimizin irade ettiği gibi rabbimizin beyan ettiği gibi diyeceğiz susacağız İşte muhkem ve müteşabihle ilgili, özellikle müteşabihle ilgili en salim, en uzun olmayan, kısa ve açık beyan bu. Alimlerimizin ifade ettiği gibi. Allah onlardan razı olsun, Allah onlara, geçmişlere rahmet etsin. Yaşayanlara Allah ömür versin, sağlık versin. <gülüyor> muhkem ise kardeşlerim, muhkem ise herkes tarafından anlaşılan, özellikle alimleri, kastediyorum ediyorum burada. Bu açık açıkma ayetler. Özellikle muhkem ifadesi alimlerimizin geneline göre hüküm ayetleri için geçerlidir. Yani imana taallük eden cennet cehennem geçmiş ümmetlerin kıssasıyla ilgili ayetler elbette ki muhkem ama onunla kastedilen onunla kastedilen bu değil diyorlar. Muhkem ayetlerle kastedilen ahkam ayetleri. Yani Hükümleri içeren ayet-i kerimeler. Örneğin, örneğin zinaya yaklaşmayın. Hırsızlık eden erkeğin ve hırsızlık eden kadının elini kesin. Benzer ya ayetler bununla ilgili. Ayetler mühkem diye anlatılıyor. Burada size Resul-i Ekrem bir hadisini söyleyeceğim, geçeceğim inşallah konuyla alakalı olduğu için Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor bu biraz önce size tilavet ettiğim muhkem ve müteşabihle ilgili ayeti okudu diyor. Sonra bu ayeti okuduktan sonra Resul Ekrem sayyid sen ey Ayşe dedi diyor. Sen bu ayet Kur'an-ı Kerim'deki muhkem ayetleri bırakarak, terk ederek müteşabih ayetlerle ilgilenen bu mevzuyu devamlı gündeme getiren konuşan insanlar gördüğün zaman bil ki Allahu Teala'nın kalplerinde eğrilik bulunan diye kastettiği insanlar onlardır. Ondan kaçın dedi diyor bana diyor. Bunlar işte Allahu Teala'nın kalplerinde eğrilik olan kimseler bunlardır diye kastettiği insanlar onlardır. Onlardan kaçın dedi diyor. Subhanallah. Ehli sünnet imamlarına bakıyoruz. Bid'at ehlini gördüğü zaman vallahi billahi onların siretinde anlatılıyor. Yollarını değiştirirlermiş. Hatta onlardan biri yolda giderken bid'at ehli birini görüyor. O üzerinde cübbe varmış eteklerini toplayarak gidiyor onun yanından giderken. Diyorlar ki ona niye böyle yapıyorsun? Diyor ki, şerri bulaşır etem eteğen, eteğine değer de, bana şerri bulaşır diye korkumdan böyle yapıyorum. diyorlar. Bu kadar kaçıyorlar. Çünkü önlerinde bir, resul Ekrem aleyhissalâtu bir sakındırması var. Nasıl sakınmasınlar ki? Nasıl sakınmasınlar ki? Onlarla münazaraları, Beraber karşı karşıya oturup da horoz dövüşü yapar gibi değil. Bugün insanların televizyonlarda yaptığı gibi değil. Ya onların bütün ayıplarını, kusurlarını, hatalarını, yanlışlarını kitaplarda Kur'an ve hadislerden delil getirerek çürütmek şeklinde olmuştur onlarla mücadeleleri. Eğer bizim içimizde de bunlarla uğraşmak isteyen varsa gücü yetiyorsa böyle yapması gerekiyor. Bu güç meselesi, bu bilgi meselesi. Bir hatayı bileceksin, hatanın mefhumunu bileceksin, sonra onun cevabını bileceksin Kur'an ve sünnetten. Sonra onun delilini bileceksin, ondan sonra oturacaksın, ona red diye yazacaksın. Bunun yolu bu. Yoksa karşısına çıkıp da horoz gibi dövüşmek değil. Çünkü orada nefisler araya girer. Ahmet bin Hambel'in özellikle bununla yasakladığı söz konusu. Çünkü Onlarla münazara da nefisler araya girer. Karşı karşıya geldiğin zaman sen delillerden çıkarsın, sen aklınla onlara cevap vermeye başlarsın ki hata burada başlar. Allahu Teala onların şerinden bizi emin eylesin. Evet, Kur'an'ın Kur'an'ın bize yüklediği sorumluluktan bir tanesi de değerli kardeşlerim. Kur'an'ın hududunu çiğnememek. Hudut ne? Çizdiği sınırlar. Kur'an'ın bize bir takım çizdiği sınırlar var. O sınırları aşmamamız gerekiyor. Sınırlar içerisinde kalmamız gerekiyor. <gülüyor> Resul-i Ekrem bir mübarek hadisinde diyor ki, Bir kralın diyor, bir kralın ülkesinin bir sınırları vardır. O sınırları o kral ne yapar muhafaza eder, korur. Onun sınırlarını tecavüz eden bütün ülkesine, kendisine saldırı olarak addedilir. Allah'ın da sınırları vardır diyor. Allah'ın sınırları Haramlarıdır, çiğnemeyin. Allahu Teala'nın sınırları var, koyduğu sınırlar var. Nedir? Haramları. Hangi insan harama tecavüz ediyorsa Allahu Teala'nın sınırını aşıyor demektir. Onun akıbeti vahiy, korkması gerekir. Eğer böyle bir şey yapıyorsa hemen tövbetmesi gerekir ve kendine gelmesi gerekir kardeşlerim. Ben size bununla ilgili bir ayeti kerime okuyacağım. اَتَّلَاقُوا مَرَّتَانِ Boşanmak iki keredir. اَتَّلَاقُوا مَرَّتَانِ Boşanmak iki keredir. Yani bir insanın bir erkeğin eşiyle ilgili boşanmaya karar verdiyse iki kere talak verir, bir ay bekler. Boşadım, boşadım, boşadım, bin kere boşadım, yüz kere boşadım, üç kere boşadım, doksan, doksan dokuz kere boşadım. Çok sayılar. Veya üçten dokuza şart olsun. Böyle değil. Bu işte haddi aşmaktır. Diyor ki, boşamak iki keredir. Boşadım der, bir ay bekler. Kadın, hayz olur, tuhur erer, onunla sonra tam üzerinden bir ay geçtikten sonra, Gerçekten de boşamaya niyetliyse, yine boşadım der. Ama bu müddet sarfında kadını da dışarıya göndermez, orada evinde bekler, bakar ona, yedirir, içerir, giydirir, barındırır. <gülüyor> İkinci talada verdi. Talap merataniye ulaştı mı bir insan? İki keredir ulaştı. Ondan sonra fe imsa akun bir maruf, ya güzelde tutacaktır Ondan sonra ya güzelce tutacaktır kadınını. Ya da iyilik ederek, ihsan ederek, bağış yaparak onu yoluna salacaktır. Üçüncüsü bu. Üçüncüsünde bir daha talak derse bu salmaktır artık. Başka yolu yok onun için. Sonra bunu anlatıyor ayeti kerime. Tilke hududullah. İşte bu Allah'ın çizdiği bir sınır. İşte Allah'ın çizdiği, sizin için çizdiği sınır bu. Fela taat ediyor ha, onu aşmayın, sınırı geçmeyin. Waman yata'de hududallah. Her kim Allah'ın hududunu, sınırını geçerse faula iki humuz zalimun. İşte onlar zalimler. İşte onlar zalimler. Allah Teala'nın ne yaptı? Bizim için bu meselede yani tarak meselesinde bize bir yol çizdi. Ona sınırlar çizdi. Siz şu şu yoldan gidebilirsiniz. <gülüyor> Ehali kardeşlerim, Allahu Teala bizim dinimizle ilgili her meselede bizim için bir sınır çizmiştir. Bizim muhayyer olduğumuz yer var, mecbur olduğumuz yer. Her ibadetin kendisine has bir sınırı var. Bu evlilik de bir ibadet <gülüyor> hakikatinde. Bize emne, evlenmemizi emreden kendisi. فَنْكُهُ مَا تَابَ diye başlayan ayette. Sizin için temiz olarak gördüğünüz, uygun olarak gördüğünüz, seçtiğiniz kimselerle nikahlanın. Bu bize emri, bu ibadet. Tabi gücü yeten insanlar için. Talak da yine bize emredilen bir şey. Yani eşlerimizden ayrılmayı emretmiyor. Hayır, talak hükmünü emrediyor bize. Talakın hukukunu tanıtıyor. Sonra diyor ki, Talak şu şekildedir. Bu Allah'ın işte size çizdiği bir sınır, hudut. Bunu geçmeyeceksiniz. Bizim Doğu'da Ermenistan'la ilgili sınırımız var değil mi? Hadi geçin oraya bakalım. Basit bir kaç kişiden oluşan on, kaç milyon orası 10 milyon var mı? 3 milyon. evet. milyon. milyonumuş. 3 milyon insan yaşıyor bu Ermenistan'da. Biz oraya, oraya izin almadan sınırı geçsek ne yaparlar bize? Yakalamazlar mı kardeşlerimizi? allah Teala hem bu dünyada yakalar bizi hem de ahirette. Eğer sınırını çiğnersek biz. Bize, başımıza bir bela gelir. Bir bela gelir, musibet gelir, geliyor zaten. İşimiz bozulur. Aşımız, ekmeğimiz kan aşı olur. Gözyaşı içinde, acı içerisinde yemeğimizi yeriz. O bizim suçumuzdan dolayıdır da bilmeyiz biz. Biz Allah'ın hududunu, sınırını çiğnemişiz de onlandır o. Ama biz bilmeyiz, biz insanlarda ararız. Başka yerlerde ararız hataları. Bu yan başıma şundan dolayı geldi diye. Oysa ki senden dolayı. Sensin. Yani sen kendi nefsinin en büyük belasısın. Allah daha çoğunu affediyor. Çoğunu bağışlıyor bizim için. Merhameti gereği. Dolayısıyla Allahu Teala'nın sınırını aşmamak. Bu Kur'an bize birçok hususta sınır çizmiş, hudut çizmiş, Orada durmamız gerekiyor. Haddi aşmamamız gerekiyor. Haddi aşmamamız gerekiyor. Ve men yasillahe ve rasuluhu ve yetaddahu hududuhu yudkhirhu naran haliden fiha ve azabun muhin. Her kim Allah'a asi olursa, resulüne asi olursa ve Allah'ın hududunu çiğnerse onu ebedi kalmak üzere ateşe girdirir. Onun için alçaltıcı bir azap var. Kim razı buna? Hiç kimse razı olmaz. En şaki insanı, en zalim, en katlar, en kâfir, en müşrik insanı getir. Seni alçaltacak bir azaba razı mısın de? Hayır der. Ama Allahu Teala'nın sınırında aşar. Allahu Teala'nın hududunu da çiğner. Biz kendimize karşı karşı Nefislerimize karşı dürüst olmak durumundayız. Eğer biz bu alçalmaya razı değilsek hem de ateşte, ateş ile, azap ile alçalmaya razı değilsek Allah'ın sınırlarını çiğnemememiz gerekiyor. Allahu u Teala bizim için burası senin son haddin buradan sonra gitme dediği yerde durmamız gerekiyor. Allah'tan sakınmamız gerekiyor. Bir şey kaldı değerli kardeşlerim. inşallah bitireceğim. Kur'an'ın bize yüklediği sorumluluğun, yükümlülüğün biri de insanları Kur'an'a davet etmek. İnsanları Kur'an'a davet etmek. Allahu Teala bunu insanları Allah'a çağırma vazifesini birinci birinci evvel emirde, rasullerine, nebilerine tevdi etmiştir. Onlar ise onlar ise Allah'ın nebi olarak seçtiği, rasul olarak seçtiği insanlar ise insanların en kalbur üstüsü, en değerlisi, şereflisi, Allah'a en kıymetlisi, en sevgilisi. Sen insanları davet ettiğin zaman hakka onların onlarla meslektaş oluyorsun. Dikkat et. Senin konumun onun için artıyor. Onun için peygamberlerin mirası oluyorsun sen. Onun için nebilere varisçi oluyorsun. Boşuna değil. Yani bu sıfat sana fuzuli yere, boş yere verilmiyor. Allahu Teala kullarını sayıya hesaba gelmeyecek bu kulları. Sayısını sadece kendisinin bildiği bu kulları kendisine çağırmak üzere okulların arasından okulların arasından has kimseleri seçiyor çıkartıyor insanları kendisine davet etsin diye bir insan kendisini Allah'a davet etmek için kulları Allah'a çağırmak için vazifeli hissettiği zaman ne yapıyor peygamberlerle meslektaş oluyor bu az bir şeref mi ulemaülbi <gülüyor> hadisi onun için söyleniyor alimler sadece ve sadece nebilerin bir varisidir. onlardan neyi miras alıyor onların ilmini ve onların görevini var vazife şey, miras olarak alıyor yoksa onların parası yok ki peygamberler resulleyrem Sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz vefat ettiğinde vefat ettiği gün Bir Yahudi'den ödünç, bir Yahudi'den ödünç aldığı arpanın karşılığında zırhı ona rehin idi. Yok gibi bir şeysin. Neyini miras alacağım? Resulullah vefat ediyor. Resulullah vefat ediyor. Bir Yahudi'den yemek için ödünç aldığı arpa karşılığında savaşta giydiği zırhı, savaş alet ve edevatı onun yanında rehin duruyor. Ebubekir Resulekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den hiçbir şeyi miras alamamıştır. Kızı Ayşe validemiz Resulekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den hiçbir şeyi miras alamamıştır. Ömer Radiyallahu Resulekrem'den hiçbir şeyi miras alamamıştır. Kızı Resulekrem'in eşiydi Hafsa radıyallahu anh'a resul Ekrem'den bir şey miras alamamıştır. Sayarım bunu. Osman radıyallahu anh, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den miras alamamıştır. İki tane iki tane kızının kocası olduğu halde resul Ekrem'in iki kızının kocası olduğu halde resul Ekrem'den hiçbir şey miras alamamıştır. Ali radıyallahu anh, kızı en çok sevdiği kızı hem de Fatıma'nın eşi olduğu halde resul bir şey miras alamamıştır. İlim ve faziletin dışında. İlim ve fazilet bir de Allah'a davetin dışında. Hiç, onlardan hiçbiri bir miras alamamış. Kızı Fatıma resul sallallahu aleyhi ve sellem'den 9 ay sonra vefat ediyor. Ebubekir Bekir radıyallahu anh'a geliyor. Diyor ki ya Ebu Bekir babamın mirasını istiyorum o halife oluyor ya, babamın mirasını istiyorum. Biraz önce size tilavet ettiğim hadisi söylüyor. Baban hiçbir şey bırakmadı ki, evindeki yiyeceği arpanın bedelinde harp, alet ve edevatı falanca Yahudinin yanında rehin olarak duruyor. Yani hangi malı istiyorsun sen diyor. Hangi malı istiyorsun? Değerli kardeşlerim görevimiz bu dini öğrenmek ve birilerine öğretmek. İşte davet bu. Kur'an bizi buna da çağırıyor. Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Sen Rabbin yoluna güzel va va vaaz ederek ve hikmetle davet et. Güzel nasihat ederek ve hikmetle davet et. Ve cadelhum billeti ahsen. En güzel metotla onlarla mücadele et kimle inanmayanlarla. Inne rabbeke huve alimu bimen dalla' ensabili Kuşkusuz ki senin Rabbin kendi yolundan sapanları ve hidayete erenleri elbette iyi bilmektedir. Kul hazihi sabili adu ila ala basiratin alabasiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen de ki de ki ey Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem işte bu işte bu yol yani İslam bir basiret üzere insanları çağırdığım yoldur Ben ve bana tabi olanların daveti işte budur. Yani İslam'a davettir. Hakka davettir, çağırmadır. Subhanallah, Allah'ı tenzih ederim. Allah'ı tesbih ederim. Ben müşriklerden değilim. Resul-i Ekrem e Aleyhisselatü Vesselam ben müşriklerden değilim. Sonra bir ayet var ki burada sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i değil, bütün hepimizi bununla Mükellef kulu yo kardeşlerim. minkum ummetun jeduune ila'l hayr. Sizden hayra çağıran bir topluluk olsun. Bir grup olsun. Ben bunu o kadar çok söyledim ki insanlara. Hiç unutmuyorum. Hiç unutmuyorum. Şöyle demiştim bir zaman arkadaşlarıma. Eski arkadaşlarımdan varsa burada onu biliyorlardır. Benden müteaddit defalar işitmişlerdir. Her el her el Bir tane çocuğunu Allah'a feda etsin. Allah'a feda etsin. Çünkü Allah buna layık. Bu dine feda etsin. Her ev bir çocuğu. Biz bunu beceremedik. İnşallah bizden sonraki nesil bunu be becerir. İnşallah bizden sonraki çocuklarımız, çocuklarından birini Allah'a onun rızası için feda eder. İbrahim Aleyhisselam oğlunu oğlunu feda edeceğini vaat etmişti aklına. Eğer bana oğul verirsen sana feda edeceğim demişti. Oğlu olduğunda Allah Azze ve Celle o anlaşmayı, o ahitleşmeyi İbrahim'e hatırlattı. Sen bana böyle bir ahit vermiştin İbrahim. Hana çocuğun bir tanesini bana feda edecektin rüyasında ne yapıyor? Allah kendisine ahdini hatırlattığında götürüyor. Bıçağı eline alıyor. Öyle feda etmeye niyet etmişti demek ki. Birçok feda şekli var. O öyle feda etmeyi demek ki istemişti. Götürüyor. Allahu Teala o fidyeyi kabul ediyor İbrahim'den. Ve ona nasıl dereceler biliyor İsmail'e ne oluyor dersiniz? İsmail küçücük çocukken Allah'a feda büyüdüğü zaman Allah'a rasul. Vezkor fil Kitabı İsmail, innu kana sadqal vadu ve kana rasul an Sen kitapta İsmail'i an, kuşkusuz ki o çok sadık bir kişiydi. Ve Allah'ın Resulü ve Nebisi'ydi. Allah'a yeter ki biz bir şey feda edelim. Allahu u Teala onu zayi etmez. Onu yüceltir. Keşke her aileden Müslümanlar bir tane çocuğuna İslam'a feda etse, İslam'ı ona öğretse, git Allah için davet yap, ben ölene kadar senin arkandayım dese, ama maalesef. bil maruf ve munkar. Sizden hayra çağıran, İslam'a çağıran bir grup olsun. Onlar iyiliği emretsin, kötülüğü yasaklasın. Onlar iyiliği emretsin, onlar İslam'ı emretsin. Küfrü, şirki, nifakı, kötülükleri yasaklasın ve o humul muflihun işte o çağıran grup var ya felaha erenler onlar Allah'a çağıranların sayesinde biz yiyoruz içiyoruz Allah'a ibadet edenlerin sadık samimi gönüllerle dua edenler için biz yiyoruz içiyoruz bizim gibi günahlar için değil Allahu Teala'ya öyle davet edenler var ki sadece ve sadece onu mutmain eden Onu huzuru kalbe ulaştıran Allah'a davet. Gayesi bu. Başka bir gayesi yok. Sadece Allah'ın rızası için insanları hakka çağıran insanlar var. allah Teala onların davetine bereket koysun. Bizim günahlarımızı bağışlasın. Bize de hakkı göstersin. İnşallah. Bugünlük bu kadar olsun kardeşlerim.